Ben birlik beraberlik istiyorum sadece. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Her sefer bizimle birliktesiniz. Allah razı olsun hepinizden. Biz Adem'le Havva'dan geldik dünyaya. Birlik yaşamak istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz hepimizde. Kavgaları, savaşları istemiyoruz. Allah korusun. Bugün bizimki yarın başkasının çocukları ölmesin istiyoruz. Sadece bunu demek istiyorum. Hepimizden Allah razı olsun. Hayırlı günler size. Allah razı olsun.